Evet Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Her bir yönetimindeki The English Concert'tan bir Agnus Day yorumunu geride bırakmış vaziyetteyiz. Çünkü İş sanatın 16. sezonunu konuşuyor olacağız. 5 Kasım'da Borusan İstanbul Flymoni Orkestrası'nın açılış konseriyle yeni bir sezon başlıyor. İş sanatta evet, klasik müzik ve e, caz yanı sıra dünyanın Farklı coğrafyalarından özgün müzik yani dünya müziği örneklerinin de aralarında bulunduğu pek çok gösteriyi performansı barındıracak bu yeni kötü sanat sezonu is sanat sanat yönetmeni Filiz Ova ile konuşalım istedik Filiz hanım Merhaba iyi akşamlar hoş geldiniz Merhaba hoş bulduk iyi akşamlar Evet öncelikle kolaylıklar dileyelim hakikaten yoğun bir program önümüzde durmakta. 15 yıllık geride bıraktığı İŞ sanat. Evet. Kısaca neler oldu bugüne kadar sanat yönetmeni olarak sizden açık radyo dinleyicilerine tabiri caizse ufak bir özet vermenizi isteyeceğim. Tabii ki. Hah, neler oldu? <gülüyor> 15 yıl evet. tabii çok uzun bir süre. İş sanat da 15 yıldır İstanbul'un kültür sanat, kültür sanat camiasında var olan bir mekan. İş <gülüyor> ee, Birçok büyük usta arladık. Eee Yoyoma'dan Cezaria, Evora'ya, ee, Londra Filarmoni Denmark's of Esnback'a. Bir sürü genç sanatçı arladık. Bir sürü e, ilk defa İstanbul'umuza severlerle buluşturduğumuz sanatçılar oldu. Bunlardan biri en çabuk akla gelen belki Buika veya e, Marta vem Dance Company. Evet. E, biz Aklıma gelmeyen bir sürü sanatçı say yani şu anda aklıma gelmeyen tabii ki bir sürü sanatçı var ağırladığımız bunlar saymakla bitmez ama hani iş sanat olarak konser salonu olarak ve e, galerilerimizle birlikte e, neredeyse bir milyonun üzerinde sanatseveri sanatla buluşturduk. Evet. E, bunun ötesinde tabii ki biz de 2000'den bu yana e, konser salonu olarak e, bu, bu kültür sanat piyasasında yerimizi temellerimizi sağlamlaştırdık diyeyim. Hani uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde belirli türleri içeren ve her sezon 7 ay boyunca Kasım'da baş, Kasım'da başlayarak Mayıs'a kadar devam ederek biz her sene İstanbullu sanatseverlere bir kültür sanat sezonu, bir performans, bir müzik sezonu sunuyoruz. <Gülüyor> Ee, evet. Bunun ötesinde ne diyebilirim? Evet isterseniz ee... hemen bu sezona geçelim dediğiniz gibi 15 sene dile kolay. Bu sezonu e, şimdi bu e, mülakatta da içeriğini tüketmek epey zor ama öne çıkanları nelerdir? Açık radyo dinleyicilerini e, önermek istedikleriniz neler? Onu sorarak başlamak isterim. Bu öneri sorusu çok zor oluyor. Şimdi şöyle <gülüyor> açılış konserinden öncelikle öncelikle bahsedeyim. Bizim Lütfen. Için gerçekten çok anlamlı bir konser. Evet. Ee, Borusan İstanbul Filharmoni Orkestrası'yla artık bizim açılışımız gelenekselleşti de, diyebilirim. <gülüyor> ee, ama bu sezon özellikle e, solistler bizim için e, büyük anlam katıyor. Bu konsere Hande Kü'den Kemal'da Koyraz Baltıcı Gilçello'da ve Ferhat Can Büyük Piyano'da evet. e, bu üç tane e, genç sanatçı bizim e, 2011 yılından bu yana yürüttüğümüz bir e, milli restoransta Parlayan Yıldızlar serimiz var ve geçtiğimiz sezon e, bu üç genç sanatçı bizim Parlayan Yıldızlar e, serimiz kapsamında bir performans e, sergilediler ve evet. bunun üzerine e, biz e, çok e, vakit vakitsizce e, Melic Soylu diye bundan önceki saat yönetmeni Melic Soyluyu e, kaybettik ve ailesi e, bu milli restoranda iş sanatı bu milli restoranda Parlayan Yıldızlar serisi kapsamında her yıl e, meclisin adına anmak adına e, genç sanatçılarımızın en yeteneklilerini Meri Soylu ödülünü veriyor ve bu e, üç tane sanatçımız Meri Soylu ödülüne layık görülmüştü. Evet, hani biz Bu seriyle genç e, sıra dışı bir yetenekli olan, olan genç sanatçılara <gülüyor> destek vermek için başlattık bu seriyi ve sonrasında o kadar e, yetenekli sanatçılarımız var ki bu sanatçıları Borusan gibi bir orkestreyle Saşa Götül gibi bir e, şefli. Bizim e, İhsanat sahnesinde ağırlamak bizim için çok anlamlı bir gece. Evet. E, siz de biraz önce Andrea Şol'dan bahsettiniz. Evet. Andrea Şol e, Harry Biket'te bir e, Andrea Şol bir e, bir diğer çok değerli İngiliz konser tenor evet. e, Easton Davis'le birlikte e, The English Concert ve Harry Bickett yönetiminde iş sanatta olacak. Evet. E, bir diğer bahsetmek istediğim e, genç sanatçı Teeny Teen Hellset. Teeny bir trompet sanatçısı. Westhouse Capelli solistleri solistleriyle birlikte oluşan bir oda topluluğuyla e, evet. iş sanatta olacak. Evet. E, diğer e, Hangisini seçeyim bile ki Ana piyano Piyano'da. Hep gençlerden gittim. Gençlerden başladım. Gençlerden devam edeyim. Evet. E, mutlaka yine önemli konserlerden biri. Bence Şubat'taki Kameristi De La Scala ve Ana Vinitskaya konseri. Hem Kameristi De La Scala çok çok değerli bir topluluk Hem de Ana Vinitskaya Rus bir piyanist. Hı hı. E, yine oldukça genç bir piyanist ama çok çok büyük başarıları olan ödüllü piyanistlerden bir tanesi. Evet. Tabii ki Strauss gecemiz olacak. 5 Ocak da, <Gülüyor> e, yeni yıl konserimiz olacak. Marta Argerich var evet, e, evet. sezonumuzda. Helen Grimou gibi büyük bir duayen var. E, Daniel Hop var. E, Nikola Benedetti. <gülüyor> yani en azından... Böyle, e, devam ediyoruz. Evet. son Ensemble'la birlikte olacak. Nikola Beneletti. O da oldukça hoş bir konser olacak. Teması mevsimler olan hı hı hı. E, Mayıs'taki son klasik müzik konserimiz olacak. Evet, klasik müzik konserleri için şöyle belki bir ufak özet yapabiliriz. Yani genç yıldızlara dikkat e, çektiniz. sanatın zaten önem verdiği bir konu bu. Klasik müzik alanında hı hı. genç müzisyenlere destek konusu. Bu e, şeyde repertuar belirlenirken de göze çarpıyor ama bunun yanı sıra... Ustalar ve köklü orkestralar aslına bakarsanız, sanatı sahnesinde bir araya geliyor denilebilir galiba. Evet, ya, saymadım, saymadım ama mesela Lüthien tam bu bahsettiğimiz usta, Lüthien Symphony Orkestrası'nın konseri aslında tam bir bu usta ve gençlerin birleşimi çok büyük bir usta olan Truls Morg. Wilde Frank'la bir araya geliyor, o da çok oldukça genç bir kemancı. <gülüyor> ee, bu tam aslında bizim sezonumuzun, klasik müzik serimizin sentezini oluşturuyor galiba. Evet, 22 Nisan tarihinde gerçekleşiyor bu konserde. Evet, doğrudur aynen. Evet, İsanıt'ın 16. kültür sanat sezonunu konuşuyoruz. Filiz ile beraberiz, İl sanat, sanat yönetmeni. Evet, caz konserleri ayrı bir yer işgal ediyor, şüphesiz... Ee çok ayrı olmasa da yine de kendine özgü bir takipçisi vereceğiz müziğinin çünkü İstanbul'da ve burada da ustaları görüyoruz. Mesela Charles Lloyd ve Jason Moran yine bir şey evet. neredeyse baba, baba oğul <gülüyor> buluşması denebilecek çok önemli bir şey. Evet evet konser. doğru haklısınız haklısınız. E, o da sizde yani bu da e, on, e, 13 Mayıs'ta bizim son konserimiz olacak. Evet, e, evet Charles Lloyd ve Jason Moran'ı ayrı ayrı birlikte farklı formasyonlarla ağırlamışlığımız var ama e, bir duo ile birlikte ...yarlamak gerçekten... E, ...bizi çok heyecanlandıran bir şey ki... ...Jason Moran gerçekten Caz Müzik Dünyası'nın... ...en yani yükselen evet. yıldızlarından... ...bir tanesi şu anda... ...Çarşıları büyük bir ustayla... Kesinlikle. ...bir araya gelmesi... ...bizim için büyük bir fırsattı... ...bu turnenin programına dahil olabildiğimiz için... ...gerçekten çok şanslıyız... Evet. ...bir diğer ustadan daha bahsedeyim... Jack DeJohnette onun projesi de... ...o kadar özel ki bizim için... Kesinlikle. ...yani hani bir... İcaz müzik severleri zaten onu davulcu olarak çok yakından tanırlar ama bir piyano solo turnesine çıkıyor kendisi ve bu turnenin bir parçası yine iş sanatı oldu. Ee, bu kaçırılmayacak bir, kaçırılmayacak bir etkinlik olacak hakikaten. Kaçırılmayacak bir etkinlik olacak hakikaten. Mutlaka. Jönet, e, ben, ben öyle düşünüyorum. Yani. Evet. E, bunun ötesinde Avishai Cohen'i ağırlıyoruz. İlk defa ihsanatta olacak. <gülüyor> İstanbul'un müzik severlerin yakından tanıdığı bir isim. E, biz ise onu İstanbul Opera Orkestrası'nın yaylı e, sazlarıyla birlikte e, bir araya getiriyoruz ve Avishai Cohen'in evet. kendi seçtiği besteler seslendirilecek yaz aylılarda. <Gülüyor> ee, bir de yine Cecil McLaren Salvant var ee, Genç ve çok, çok güzel ve hoş bir yorumcu ee, bizim dinlemeye doyamadığımız yorumculardan bir tanesi sanırım e, bu konserin de çok çok güzel olacağını biz e, biz inanıyoruz ve büyük bir heyecanla aslında sesin mekroni salvanı bekliyoruz e, İsrail olarak bu konserde Mart'taki konserimiz evet. bir de kasımda yine bir usta eczanın ustasıyla başlıyoruz Abdullah orada. İbrahim, e, Abdullah İbrahim. Evet o da çok ilginç Mukashi isimli albümün. E, evet galiba, evet. Albümü... aslında hepimiz onu e, Güney Afrika kökenleriyle biliyoruz evet. hani caz müzik e, müziğinde aslında böyle bir hikayesi var ama e, bir Japon müziğine ilgisiyle oluşturduğu e, bir e, albüm ve turne kapsamında kapsamında isnat olarak da dahil olduk. Evet, Kasım ayında onu da izlemek mümkün olacak. Her, evet, her, biz aya, biz evet, her aya neredeyse bir caz konseri düşüyor iç sanatta, ee, onu da söyleyelim. Evet, peki bir de yani zaten e, klasik müzik ve caz sahnesi ve dünya müziği sahnesi için e, iç sanat bir durak İstanbul Kültür Sanat hayatında. Bir de bunun yanı sıra, bu akışın e, yanı sıra özel projeler var. Yerli projelerde demişsiniz. Doğrudur. Bunlar yeni buluşmalar olacak. İsterseniz onların bir altını çizelim. Önümde en azından benim beş adet özel etkinlik bulmak, bulmakta Aralık ayından itibaren. Evet, şöyle anlatayım. İş sanat zaten kuruluşundan bu yana yerli projelerde hani iş sanat savunmamız için Sahnemiz için özel projelerin gerçekleştirilmesini veya yaratılmasını biz çok arzu ediyoruz. Biz bu konuda butik bir sahneyiz diyeyim ve yıllar yıllar geçtikçe bu konudaki tuta gerçekten hani gittikçe art gittikçe arttı hani biraz da bizim böyle Zaydilerimizle de, sanata gelen kitleyle de böyle karşılıklı feedbacklerden, alışverişlerden de kaynaklanan bir şey galiba bu. Ama bizim de hani bu konuda gerçekten bir misyonumuz ve vizyonumuz var. Bu sezonda inanılmaz projelerle karşılaştık, inanılmaz projeler yarat yarat. E, şu anda birçoğu hala geliştiriyor. Öncelikle e, çok büyük bir teşekkür borçluyuz bütün bu sanatçılara hani İhsan Atsız anne olarak bu proje için tercih ettikleri için. Aralık'ta Kubat'la başlıyoruz. Bu gerçekten çok sıradışı bir e, e, sıradışı bir e, buluşma olacak. E, Kubat e, Virtüöz Türküler adında bir proje gerçekleşecek. Ee, burada Kubat yorum e, hani hem kendi şarkı söyleyecek hem e, pro, e, türküleri seçiyor ama bunun üstünde Hüseyin Zermet Piyano'da, e, Fora Baltacı Gilbast'a evet. ve Hüsnü Şenlendirici e, Klarnet'te böyle bir e, dörtlü olarak bir araya gelecekler. Ve e, farklı coğrafyaların türkülerini birlikte yorumlayacaklar. Daha fazlasını şu anda anlatmıyorum ama gerçekten çok heyecan verici ve sıra dışı bir proje dışı bir proje olacağından biz eminim şu anda gelişmeler devam ediyor. Evet. Suna yakın bizlerle olacak. Suna yakın İstanbu İstanbul izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim. E, yine Suna Yakın'a da bir türkü projemiz var. O türkü e, Çalar Karatür Öyküler ve türküler e, projesi, e, türküler üzerine kurulu bir proje ve onun rakınına gerçekleştirdiği bir iş. Kardeş Türküler var. Hı -hı. Kardeş Türküler e, konseri Ocak'ta gerçekleşecek ve Rumeli'den Ege'ye türküler seslendirecek kardeş Türküler. E, bu konserin konuk sanatçısı da Candan Erçetin olacak. Evet. Atladım Kenan Doğulu var Kenan Doğulu şarkılarını bir caz formatında Yorumlayacak bizler için Bu konserde baharda olacak Ve Çağan Urmak evet. Çağan Urmak Kendi Kendi Filmleri için bestelenen müzikleri e, yorumlayacak ve e, hem kendisi şarkı söyleyecek hem de konuklarına şarkı söyletecek. E, o projenin de müzik direktörü Tulu Turpan e, birlikte şu anda proje üzerinde çalışıyorlar. Bizim e, çok büyük heyecan duyduğumuz projelerden bir tanesi aslında saymış olduğum ve şu anda hani atladığımız düşünürüz. <gülüyor> Biz yani birçok proje var ama evet. hepsi için teker teker büyük bir e, büyük bir heyecan duyuyoruz. Çünkü hani bunların hepsinin oluşumuna şahit oluyoruz. Emel Sayın dizilerle olacak. Emel Sayını da uzun yıllardan sonra tekrar sahnemizde ağırlayacağız. Böyle bir dopdolu bir yerli projeler serimiz var. Dünya evet. müziği serimize kısaca atlamak istiyorum. Tabii. Rita var İsrailli, İran doğumlu İsrailli sanatçı Rita var. Miguel Poveda var ve Stormlarch var. Stormlarch'ı da aslında İstanbul Müzikseverler, Pete Martini'nin vokalisti olarak tanıyor ama... Hı hı kendisi ilk defa ilk albüm, sonu albümü solo albümü çıkardı adında ördündü ve dünya müziği konserlerimiz arasında stormlar için konseri de yer alacak şiir dinletilerimiz devam edecek. Yeni şiir dinletilerimiz olacak. Hı -hı. Çocuk etkinliklerimiz devam ediyor. Evet. Böyle birçok birçok dopdolu bir sezon geçireceğiz hep birlikte. Kasım'da başlayıp mayıs'a kadar devam ederek. Evet, edebiyata ufak, ufak parantez açmak isterim. Yani Kasım ayından başlamak üzere sırasıyla Orhan Veli, Haldun Tener, Nazım Hikmet, aşk şiir dedi Sayit Faik ve Cemal Süreya etkinlikleri var. İç Sanat'ın sahnesinde. Evet ile görüşmekteyiz İç Sanat'ın 16. Kültür Sanat sezonu için. Bu arada konser başlangıç saatinde ufak bir değişiklik olmuş galiba. Yanlış bilmiyorsam onu da söyleyelim Doğru. Ki, aynen. Biz konserleri 8.30'a aldık. Ee, i̇zleyicilerimiz yetişmekte çok büyük zorluklar çekiyordu. Hani evet Levent artık çok ulaşılabilir bir nokta her açıdan ama e, İstanbul trafiği artık çok e, zor bir trafik <gülüyor> yani zor bir e, oluşum olmaya başladığı için zaman <gülüyor> Zaman zaman uzaktan karşıdan gelen vesaire oluyor. Dolayısıyla biz hani e, burası da çok bir konser salonu mantığında işlediği için e, konserleri ne biz izleyicilerimizi mağdur etmek isteriz ne onları bekletmek isteriz. Dolayısıyla hani biz yılda son birkaç yılda e, gördük ki Biraz ileriye almak gerekiyor saatleri. Dolayısıyla bu sezon evet. bütün konserlerimiz 8.30'da başlayacak. Yalnız pazar günkü çocuk etkinliklerimiz yine saat üçte devam edecek. Evet. evet. Pek, biz de takibinde olacağız Filizov'a İl Sanat'ın bu yeni sezonunun 5 Kasım'da Borusan İstanbul Flamen Orkestrası'yla başlangıcı gerçekleşecek hatırlatmak gerekirse bir kere de. Çok teşekkür ederiz ağzınıza sağlık ve ellerinize sağlık heyecanla bekliyoruz olacakları bizden. çok teşekkür ederiz ben çok teşekkür ederim sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.